Açsana, mikrofonumu aç. Açtın mı? Ha, bir iki, çok güzel. Yerlesin, yerlesin. Bugün son. Yaylalar, yaylalar. yaylalar tabii, seni de yayacağız ama oraya. Sonra mıntıka temizliğinde toplarız ama, merak etme. Orada kalmazsın. Bu kim? Hiç mi bilmiyor benim nasıl birisi olduğumu? Perişan ederek. Bir şey söyleyeyim mi?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 Soruaya başladılar. Burası kaygan bir yer, özellikle sahne kısmı çok kaygan. Burada kendini hakikaten bir şey zannedebiliyorsun. Ele böyle bir kitlem varsa aklını kaybedebilirsin. Yani ben yalnızca komiklik yapmak için çıktım sahneye. Başka ünvanlarda verdiler tabi, seksi erkek seçtiler, kılı oldu, yün oldu, başka bir resim çıktı ortaya. O neden ne zorlandım?、Yani、durduk yerde, meşhur bir adam yarattınız. Aman Allah'ım bir canavar yarattım, derler ya. Onu değil şimdi siz. Herkes delirdi. Ama benim dışımdaki herkes. Ben televizyonda ilk böyle bir röportajda çıktım, göründüm. Aşağıdaki bakkallı ne dedi anne? Annem söylesin. Verdik çünkü telefini. Söyle hadi çabuk al. Demiş ki ne zaman taşınacaksınız burada? Biz görgüsüz bir öküz aileyiz ya. Aileden biri televizyona çıkınca ailece taşınıyoruz. Ne taşınacağız? Taşınmadı. Öyle delirecek değil. Yalnızca bütün mahalleyi aldık. O kadar. Yani... Şimdeki insanlar da sanki yıllardır meşhur bir evlat sahibiymiş gibi çok soğukkanlı davran davrandılar. Yani hiçbir kardeşlerim falan hiçbir aman benim de klibim olsun falan duygusuna kapılmadı. Güzel bir şey. Bir de sordular onlara bende ilgili bir sürü şey. Yani çocukken de böyle miydi falan. Eskiden böyle miydi? Hayır böyle değildi. 1.90'dım yeşil gözlüydü. <gülüyor> Sanayi de bu hale getirdiler. Böyleydim tabii ki de.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 Selahattin Barbaros. <gülüyor> hadi, hadi ha. Hatta Hayrettin. Hadi. İsim önemli. Ben bir avukat tabelası görmüştüm. Adamın dava kaybetmesiyle imkan yok. Böyle bir tabela böyle bir şey. Ofisinin girişini astırmış. Toygar he de he de hey. <gülüyor> Var mı avukat kimse aramızda? Var mı kim? Abla mı? Merhabalar. Ne isminiz ablacım?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 Birazdan itiraz edeceğim. Ona göre organize olun bak. Cübbe de omuzda. Isim. Ağızımızla gülerçek rica edin. Sekiz ay gider. Bir onluk daha alacağım birazdan.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 Selahattin Bey karikatif çizemiyordunuz değil mi? <gülüyor> Bunu aklımda tutayım, lazım olur. Çünkü bu işin hamurunda öyle bir şey vardır. Taşı gidiğine koymak, birine fırlamalık yapmak. İlk çıktığınız zaman da bu tarzdı hakikaten. Herkese bir kul takardım. Aman çok zekiyim, çok fırlamayayım, o bir şey söylesin, ben bir şey takayım, o söylesin. Hatta bazen hazır bırakıyordum buraya. <gülüyor> Canı sıkılan hemen alsın diye. <gülüyor> bazen Lego olarak veriyorduk, evde birleştiriyorlardı. <gülüyor>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 Bunu yap ha, bundan çok estri çıkar. Bu bir yöntem. Hani birini kurban seçersin, üstüne çalışırsın. Ha, asla bende öyle bir şey yok. Dürüst bir insanmış, yalan da söyleyebilirdi. Diyedir ki çiziyorum. Diye Çünkü ne negatif şeydi, sıyrılmak için. Çiziyorum kardeşim, devam et diyebilirdi. <gülüyor> Bazı öyle beni minibüs sayıyor. Tamam, devam et, anlat. anlat. anlat. <gülüyor> Diyalog kurmak istiyorum ben. İnsan tanımak istiyorum. Çünkü her zaman belgesel izleyemiyorum. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı <gülüyor>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 Çizemiyorsunuz karakter. Eyvah, ben çiziyorum. <gülüyor> Evde şimdi çalışırsın akşam. Haydi, gidin, <gülüyor> gidin, gidin. İspatlama gideceğim o mümkün değil. Ben karikatür çiziyorum. Çok fazla bir şey kazanmadım ama birazcık rahatlayayım. Tabi yani o zamanlar kimse demiyordu. Aferin her yer biniyorsun çünkü yoktu.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 Eskiden gazete küpürü diyordum. Biri eleştirdi. Türk Dil Kurumu'ndan biri vardı. Gazete değil gazete falan diye. Doğrusu gazetedir. Ben dile çok dikkat etmiyorum. Aslında dil önemli. Yalnız yatakta değil. Sahne de lan. Önemli.、Gazete. Doğrusu odur. Gazete. Çocukları yanlış yönlendirmeyeyim. Var mı çocuk kimse? Çocuk getiriyorlar da. Kim var? Baksana ben çocuğum diye el kaldırıyor herif. <gülüyor> Bayığı keseceğim çocuğum. Yani... <gülüyor> Kaç yaşındasın sen? Kaç yaşındasın? <gülüyor> yanlış, yanlış yönlendirmek istemedim canım senin. Onun için yani gazete, doğrusu gazette, kupürü. Gazette kupürü derler, yal ama gazette kupürü. Anladın mı acaba abi? Kimin çocuk sizin mi? Çocuğu üşlendi Allah'tan. <gülüyor> Bazı sahnedekilere muhatap olmamak için çocuğu üşlenmiyor. <gülüyor> Allah, bazen çocuk kimin de... yok? Vallahi yok. <gülüyor> ne cüzi? Bunu? Ben karışmadım. Hanım blenderda yaptı. Ben... <gülüyor> <gülüyor> canım benim. İsmi nedir kardeşimiz? Canım. İsmi? Duyamadım. Özürlerim. Tarık. Tarık. Canım benim. Dur <gülüyor> Düz, düzgün. Hani ben sahnede özendirici şeyler yapmıyorum kardeşim. Yani yanlış. Bu arada dur、o、ilk kaldığım yeri unutmayalım da. Sen hatırlatsana bana daha sonra.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 Kaç megabay da hafıza? <gülüyor> Efe böyle gitme sonra. Neydi kız? Hala bir şey yok. <gülüyor> Seyircik görev aldığı zaman daha bir kaynaşık oluyor. Şimdi o sağdan solda anlatır da. Alo. Gittik camiyonu o zaman. <gülüyor> Komik yani. Maymun. Bildiğin maymun. Gözünü açmış sahneye çıkmış şekeri. Ağdalı. Hı -hı. Tıkandı bir ara, evet. Ben dergi dedim. Orada cüştü. Aman beş kuruş kazanmıyoruz be. Yarında dormentiyatrosundayım. Aldım bir replik vereceğim, görüşürüz. Kapatıyorum, öpüyorum. Alo, öpmüştüm değil mi takar? Bu arada bak kafa bulaşık tellerinde unuttu Leylim.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 Cem Yılmaz'a gittik geberdik gülmekten Ne anlattı abi bizde gidelim Sorma çıktı böyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Heh dergi <gülüyor> Selahattin <gülüyor> Bu ne lan hiç komik değil <gülüyor> Dur topluyorum bir dakika <gülüyor> Karikatü çizebiliyor musun? <gülüyor> O yetenekliycem ben ne yapıyım? <gülüyor> Senden kaynaklanan bir şey değil. Ben böyle yapıyım. Bazısı kendinden şey. Biz gittik orada malzeme verdik. <gülüyor> Benim adım Ahmet. Ben boşuna Selahattin demedim. <gülüyor> Komiklik olsun diye. Kırıldıysan kesiyim fiyat. Başka birini buluruz. Sizin isimle.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 En azından bir dönem gitmişsin gibi duruyorsun da. Birinci sınıfta mutlu muydun Tarık'cığım? Çok. Değil mi? Çok. Çocuk şımarık hemen dizginleyelim. Abi fırlatın havada vurarak başlayalım. Başka türlü olmayacak belli.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 Hayır tamam ipi atla niye Oya'nın eteğini giyiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> en, en çok tabii. Mifredatta en büyük açık budur. <gülüyor> Ali gel. Ali gel diye fiş var. Hala da vardır. E zaten müfredat çok fazla değişmedi. Yani ne, ne oldu Ali gel. Ali, Ali çok önemli bir adamdı. Hepimizin okunma yazma öğrenmesinde çok ciddi emeği geçmiştir. Bir Allah'ın kulu da bir kutu şeker yaptırıp gitmemiştir. <gülüyor> <gülüyor> Ali. Ali. Milli Eğitim Bakanlığı'nda kadrolu bir elemandır. <gülüyor> Tevhid-i Tedrisat Kanunu'ndan beri yürümektedir. Dağ, taş, bayır, Ali gel geliyorum gel. <gülüyor> Maksat çocuklar okuma yazma öğrencisidir. <gülüyor> Ayaklar toynak gibi oldu ama ne <gülüyor> oldu? Ali. En kıdemlileri Ali'dir. Tabii, o kesin. Bilmiyorum emekli olduğum. Ben geçen sene Ankara'ya gittiğimde Kaya hala oradaydım. Milliyetin Bakanlığında bir oda vardır, orada durur, kaya topu tutuyor, tutar. İğrenç bir mesai, böyle duruyor bütün gün boyunca. Çok eğlenceli işler vardır ama çok eğlenceli. Seri işler vardır mesela. Ömer mısır yiyor, Ömer üstüne su iç, Ömer betona otur. İsal Ömer, o meşhurdur. Yalnız bizim anne-babada ile ilgili eleştiriler getirirler ya, bizim okullarımızda çocukların çok vaktinden çalıyor. Doğru. Müfredat çok yavaş. Ömer mızdır ya üstünde su hiç, bata no tutur arkan gel alsın. Oh, <gülüyor> Almanya'da daha hızlı bir müfredat var. Tan sıç, direkt. <gülüyor> Sıc işimize gücümüze bakalım. Daha integrali öğreteceğim dedim. Bizde yavaş. Var mı hatırladığım? Sizin var mı ablacığım? <gülüyor> Olsun isterimizi. Çok temiz elimde Emel Balya var. Bu kim ya? Hiç eğlenmeye gelmiş gibi durmuyor ha. Ben de inatlaşmaya gelmişim. Fiş hatırlıyor musunuz? Hayır. Allah'ım. Ben deminden beri bunlar neye gülüyor bilmiyorum. <gülüyor> Ve burada olmak istemiyorum. Lütfen yanımdan gidin. Burada ben oturacağım.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 Aman eğitimde bir kaçak olmasın. Ayşe yat virgül uyu. Sanki arada bir adam alıyor içeri. Yat ama uyu. <gülüyor> Bizim eğitimi anlatan tek viş vardır. Uyu uyu yat uyu. <gülüyor> Eeeh öyle büyütürsün götü. <gülüyor> Hayata bir atılırsın hayat hiç öyle değildir. Okul çok acayipti çok vallahi billahi ya. Ben 25 sene okudum kelime öğrenmedim diyorum sana.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 Soğuğu yer kabuğu soğuğu. <gülüyor> i̇lk dönemleri yok. <gülüyor> Rumelize'nin de bir gösteriye çıktım. Çok kalabalıktı ama gerçekten. Bundan 4 sene evvel ilk çıktığım Rumelize'nin tarihi bir mekandır. Çok fazla böyle alkışlamayın falan dedim. Yıkılabilir çünkü. Orası 1400 kişiliktir. 1700 kişi var. 300 kişi kucakta. Böyle 150-150 almışım. ...dökmeden anlatıyorum. <gülüyor> şaka şaka yani. Döküyorum. <gülüyor> bir amca vardı izleyen arasında... ...bu amca kadar olmasın. Dedim ki hatırladığınız fiş var mı? Dedim abi şey dedi. Ayşe tut! <gülüyor> <gülüyor> Ulan bu bir fiş değil ki... ...bu bir fantezi. Evet. <gülüyor> Meğerse adam yanındakine söylüyor. <gülüyor> Uzakta başka blokta bir de bu aktivitenin bir parçası Ayşe tuta tuta geliyor zannediyor. <gülüyor> Bağırıyor. Biz de bilet verdik bizimkiniz diye düşünüyoruz. <gülüyor> Hadise çıktı. Ben yıllarca okudum. Turizm otanjilik okudum ben. Gerçi o işi yapmıyorum ama turizme de katkım olmuştur. O ayrı konu. Birçok insan memnun dönmüştür. Gübe götürmeden peri bacaklarını gösteren tek rehberim. <gülüyor> Selahattin, sana çok takıldım ya. Kesinlikle affedireceğim. Sana bir tur ayarladım. Kim göreme? <gülüyor> Göramak kimseye söylem. <gülüyor> Lan bu kadar komik olur mu ya? Château'da <gülüyor> yaşamam lazım ya, Allah Allah. Hala villa dayız. <gülüyor> Bakalım Branza'da yatmak iyi gelecek mi? <gülüyor> Kahkahadan sonra birileri bazen toparlanamıyor.、Ya. En gıcig oldum. Ben bir sürü hikaye anlayacağım. Böyle giderler var. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> dakika kardeşim. Toparlanmak diye bir şey vardır. Bak arka gruba gülüyor ve toplanıyor. <gülüyor> Eski alimden eser yok. Böyle biri makarı koy verdiği zaman bizim Adımız çıkıyor sonra. O şimdi sağda da diyor ki ben zaten gülüyordum herif üzerinde konuşuyor. <gülüyor> ben gül güreyim gül azalıyor. Ve grupla beraber hareket edin ya. Herkes aaa tamam mı? Bazı niye ayrı güler biliyor musun? O ne demek? Benim mizan anlayışım diğerlerinden farklı. Cem ey orada siz ince bir şey yaptınız ona güldüm ben. Dur o ince bir şeyi ben anlamadım sen nereden anlayın?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 Bilmiyorum bıraktım ben gitarı. <gülüyor> Feci bir o. İlla yeteneğini göstermek zorunda kalırsın. Vadi işte amcamlar hep yetini göster gibi bir şey yok. İlla çıkıp numaranı yapacağım. Feci bir şey. Ben yıllarca yaptım yani. <gülüyor> Valla bir dönem evem misafir giremiyordu. Valla ben kapıda duruyordum. Turunike var biz girmeyelim. <gülüyor> o sebeple bırakmadım ama misafir giremiyor değildi. Bir kaza oldu. Ondan sonra bıraktım. Misafir tam üstünden atlarken, ben tökezlendim, misafirin üstüne düştüm. Artık o misafir değil, bizden biri oldu. Daha sonra bizi levyeyle ayırdılar. Lego'nun icadı da aynı tarihe rastlattı.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 Aşina geliyordu her şey, laser, göçünü tesir, bilmem ne birimleri, hado hado kalkamay, falan gibi. Herkes bakıyordu, uzay tabii lazım. Ona enerji verecek di, gidecek falan gibi. Herkes kabul ediyordu.